muazzez müminler Alimler alem gibidirler Dağlara alem denir İnsanlar eski zamanlarda Kadim yıllarda Yollarını yönlerini Dağlara bakarak tayin ve tespit ederler Alimler de insanlara Allah'ın muradının ne olduğunu kuran hakimleri anlamaları Noktasında yardımcı olurlar onlar dünyada cennetin yollarını Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın izlerini gösterirler. Yazın bir buçuk ay çocuğunu camiye ya da Kur'an kursuna göndererek yavrusuna karşı imani ve İslami sorumluluğunu yerine getiren babaya Kur'an'a hakimin içerisindeki Allah'ın muradını gösterirler. Hazreti Lokman Aleyhisselam'ı hatırlatırlar. Ya Hümeyyele tuşrit billahimneşşeytelarul münazim. İslam sadece belli mevsimlerde yaşanacak bir din değil. Belli mekanlarda yaşanan dinin adı da değil İslam. O halde hayatın her anında, hayatın her mekanında olması gereken nizamın adıdır İslam. Hazreti Lokman Aleyhisselam'dan Kur'an hakim. Küçücük bir yavru Allah Azze ve Celle tarafından babaya emanet edilince baba yavrusunu karşısına alacak evvela onun yüreğine, kalbine müdahale edecek. Sonra Allah Azze ve Celle yine onu görür, kıyamet günü geçirir, onun hesabını sana sorar, diyecek ve düşürdüğü çocuğuna, yavrusuna aşılaması gerekir. Sonra ona namazdan bahsedecek, tevazuyu, ahlakı, irfan, ihsanın değerlerini anlatacak. Bir baba, çocuğunu eğitme noktasında yanlış kanaatlere düşüncelere sahip olduğu zaman, Baba ona Kur'an'a adresi olarak, alim ona Kur'an'a adresi olarak gösterecek. Alamet olacak, alem olacak. Bu sabah uzatladığımız iki gün burada bu şehirde misafir olan Kur'an-ı yer yelfa'yı misafirimiz oldular. Yüz yaşını geçen ömrüyle beraber geldiler. Doktorlar gidemezsin, sağlığa mağidir dediler. Buna rağmen yola düştüler. Neden? Çünkü Kur'an'ın sahibi infirû fifâfen ve fütâlen ve câhibû bi'emuvâhikum ve enfusikum fî sebîbillah. Bu ayet Çıkmış baba gidemezsin bu yaşına rağmen İstanbul'a sağlığın sehatin elvermez ulaşmana senin adına bizler cihat edelim dediği zaman o büyük sahabi yaşılıktan kaşları gözünün üzerine düşmüş onlardı yavrum okuduğum bu ayet Gösterdiler. Modern zamanlarda gençliğe ünlü diye önden diye dillerini takdim ediyorlar. Belki diliyle değil de lisane haliyle birisi nasıl davayı Kur'aniye'ye, davayı lisanette nasıl alamet olabilir onu gösterdiler. Yürürken hasta arabasını. yüz küsür yaşında bir allame nafile namazları bile ayakta kılıyor insanların karşısına hasta arabayla çıkar ama Rabbimin karşısına olarak çıkamam diyen haliyle bize alamet oluyor vazife şuuruyla bize alamet oluyor sabah dersimize işraf ettiler Sonra civardan müftüler, vaizler, imamlar, üniversiteler, hocalar geldi. Onlara yaklaşık iki saat imanı anlattılar. Eğildim kulağına dedim ki hocam, yanına eğildim dedim ki hocam ara versek, devam etsek dedi. Rahatsızlığını gerekçe gösterip tekrar ettim, ara versek dedi. Aşağıya indik, namazı Yatsı namazını kıldık, herkes yorulmuş, namazdan sonra döndüler yine etrafındakileri anlatmaya devam ettiler. Vazife şuuruyla Hazreti Muhammed'in davasına nasıl sahip çıkılır onu anlattılar. Alamet oldular. Mücahit bir alim. Afgan cehali yıllarında, 1980 yılında e yaklaşan ömrü o o yaşlarında 80 yaşında Kur'an'ın ayetlerini okuyor. ve ceallene milletun keveliyya ve ceallene milletun ke nazira sanki Afgan mücahitleri Mekkeli Mustazatlar suretinde elini kaldırmış yaparıyor yara. Rab. Şu Hulus'a karşı davayı Kur'an'ı yiyip dafa ederken bize alemi İslam Cennetin yolunu göstermek. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki وَكَدَٓا لِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَلَا لِتَقُورُ شُهَدَٓاءَ عَلَى النَّاسِ Vazifemiz büyük. Bütün insanlara karşı şahit olacaksınız. Herkes yıkılsa bir herkes yüzüstü sürünse bile, siz ayakların kaldığı yerde, kaydığı yerde, dimdik ayakta kalacaksınız. İslam elinize tesbihi alıp evinizin bir köşesine çekilmek değil, yüz küsur yaşındaki alimi allame, doktorların etrafındakilerin gidemezsin, konuşamazsın, kalamazsın deme. Nevedi, İmam Müslim arasındaki o allameleri, senetlikleri anlatırken Furavi'ye dair şunu söyler. İmam Furavi, büyük muhaddis hayatının son anına kadar halkasında ders okutmaya devam için gönderdi. O halde ölene kadar son anımıza, son nefesimize kadar bu dersler devam edecek. Şimdi inna lahum nezzalna zikra wa inne lehu lahasibun. Ey İslam derdeleri. Şedidü İslam gibi ya şunu dersiniz Allahu gayetuna ve Resulü <gülüyor> za'inuna. Gayemiz Allah'a has Celle, lehdimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam. Ya Allah'ın ayetleri, yolumuzda vardığımızı onun davasına adaya girmek cihattır diyorsanız <gülüyor> siz de alamet oluyorsunuz. Eğer sizle biz alamet olmazsa o zaman unutmayın ki 110 yaşında bir Ali Mirammi ile yürürken hasta arasında ama namazda namazları kılarken bile ayağa kalkıp Allah